Fatir dördüncü sohbet dördüncü ayetten itibaren. Aminu bille, aminu bille, aminu billehi min ash-shaytanir rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Rabb yasir, walla tu asir. Rabb ta min bil khayr. Subhanak hakim. Kur'an'u Rabb'ez zennî ilme ve fehme. Ve la katyeser lel Kur'an ale min muddekkir. Ve mâ tawfîkî illâ billâh. Subhâneke lâ ilme lenâ illâ mâ 'allemtenâ inneke ente'l alîmul Al-Salāt wa ya sīyed al rabbil Evet, Fatır suresinin dördüncü sohbetine başladık ama her zaman yaptığımız gibi bu üçüncü ayette şöyle hafif bir değiniyoruz. Geçen hafta açıklamayı unuttuğumuz ya da katkıda bulunacak yerleri söylüyoruz. Bu geçen haftaki ayet çok önemliydi. Bayağı tesirli bir ayet hatırlarsanız. Ey insanlar Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın derken birçok nimetten bahsedilebilir. Her şey nimettir. Biz bunlara şükürden aciziz. Ama burada biraz üzeri örtülü bir şekilde asıl nimetin yani en büyük nimetin ne olduğunu söylüyor. Ne ile anlıyoruz biz bunu hemen arkasında? Helmin, halikin gayrullah. Allah'ın galerisinden bir başka bir yaratan mı var? Derken, asıl nimetin neydi? Yaratılmış olmak nimetleri. Yani biz yoktuk. Hani Allah yoktan yarattı demiyor muyuz? Yokken yarattı ya da yoktan yarattı demiyor muyuz? Eğer yaratmasaydı. Yani biz bu bilinçte olmayacaktık. Halikimizi, yaratanımızı tanıma fırsatı verdi ve haşa kaba bir kaba bir şeyde değil, tanıma da değil bu. İçinde muhabbet olan bir tanıma ve bilme ile oldu. Bu nimetlerin en büyüğü bence. Yani e, bu tefsirlerde pek bunu bulamadım. Beni buraya götüren ne oldu? Bir kere şu oldu. Hel diye soru var orada bakarsınız. Hel Arapçada soru edatı. Mi mı var ya Türkçede. Türkçede soru e, sonuna geliyor. Cümlenin sonuna geliyor. Hani başka yaratan mı diyoruz o mı Türkçede sonda. Fakat o Arapçada başta. E hemze ya da Elif pardon e, hel şeklinde gelir. E ya da hel şeklinde gelir. Niye orada soru soruyor? Yani şunu diyemez miydi? E, e, sizin için Allah'tan başka yaratan yok da diyebilir de. Ama soru soruyor orada. Kime soruyor? Bize. Bir üstünde insanlara soruyor. Neyle başlıyor bakın. Ya eyyühennaz. Bak ya eyyühellezine amenu değil. Demek ki bütün insanları ilgilendiren bir şey olmalı. Mesela bu İslam nimeti olsa, İslam da çok büyük bir nimet. Ama ya ey Yuhanas demezdi. Amin. Ya elizine Ame Demek ki ya eyel ya ey Yuhanas dediğine Amin. göre bütün İslamları. insanlığı ilgilendiren bir nimet. İşte biz buradan e, yaratma nimetine gidiyor bu e, bu şeyden. Hel diye niye soru soruyor? Bir düşün. Bakın e, bu Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayınla ilgili ayetleri, benzer ayetleri geçen hafta sıralamıştık. Hatırlıyor musunuz? Bu yaratılma nimetine o kadar vurgulu bir şekilde değinmiyordu diğer ayetler. Bu genel şeye aykırı aslında. Yani Rabbim bir yerde bir şey açıklıyorsa varsa, Kur'an'ın diğer yerlerinde benzer ifadelere baktığınız takdirde onu bulabiliyorsunuz. Fakat bunu göremedim. Ama bakın Bizden bulmamızı istiyor. Hel. Soru soruyor. Yani Allah'ın üzerinizdeki nimetin hatırlayın diyor. Müphem. Kapalı. Allah Allah en büyük üzerimizdeki nimet ne diye düşünürken hayat, ipucu veriyor. Hayat Bak ben ne anladım. diyor? Evet. Hel min hâne min gayrullah. Allah'ın gayrısından başka bir yaratıcı mı var? Senin orada soru sorduruyor sana. Yani ne şeyine geliyor o? Yani irdele. Kendi kendine soru sor. Ezbere gitme. Düşün. Bakın bunu anlayan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin geceliğin ayakları şişinceye kadar namaz kılarken ne diyor Hazreti Ayşe annemize? Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı diyor? Yani bunu bunu anladığı için Allah-u Alem tabii ki yani bütün diğer değerlerle de şükrediyor ama başka şeyler de var ama bizi bu şükre götüren en büyük kısım bu oldu. Yani birincisi orada hel sorusu neden hel edatıyla bir soru olmuş bu bize irdeleyerek soru sorarak ezbere gitmeyerek tefekkür ederek en büyük nimetin yaratılmak nimeti olduğuna götürüyor bir ikincisi. Bakın oraya bir bakın üsküru nimet Allah orada e, nimet müfret gelmiş tekil gelmiş yani çoğul olarak gelmemiş bak nimet çoğul olarak gelmemiş nim Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini hatırlayın demiyor bak Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın diyor yani bu niye müfret niye tekil gelmiş? özellikle bir nimete dikkat çekiliyor. Yaralı şey. Yani birçok nimetler var. Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini derken bak burada nimetlerini yazmış ama orada müfret aslında. Bakın burada atlanmış mealde. Diğer meallerde nasıl bilmiyorum. Ama burada e, nimet olarak geçiyor. Yani en am biliyorsunuz onun e, çoğuludur. E, fakat Burada tekil gelmiş. Tekil gelmesini nasıl yorumluyorsunuz? Yani şimdi doğru Allah'tan başka bir yaratan yok ama bak nimet tekil gelmiş. Uzaklar Bey hayır hayır o değil yani Allah'tan başka yaratan olmayın da. Şimdi Allah'tan başka yaratan nimet olmadığına şükür değil. Buradaki nimet bizim Allah tarafından yaratılmış olmamız. Yani tevhid inancı bak evet. e, aynı gibi duruyor ama arada küçük bir fark var. Yani Allah'tan başka gayrıdan kimse olmaması tevhid inancı. Fakat şükredilecek gerçek bizim Allah tarafından yaratılmış olmamız. Yani yaratılmaya da bilirdik. E, aynı gibi gözüküyor ama e, şey var. Burada nimet yine... Evet Diyanetçisi'nin şeyinde nimet diyor bu bak bazılarında nimetler diyor ben şuradan meallere bakıyorum 35 tane var ee, bazıları nimetler demiş bazıları nimet demiş İşte bu işte bakın buralardan gidiliyor zaten manaya böyle e, küçük şeylerin altında çok büyük bir şey canım nimetlerini desek ne olur o zaman işte bunu okuyan var ne çok nimetler var Allah şükürler olsun diye geçiyor fakat ezbere bir şükür şükür değil. Fatiha denedik el hamd. Bir, bir bütün hamdlar manasına geliyordu bir de bilinçli hamd. Yani sen rastgele hamd etme. Hani bir ressamı övmek için dikkatli olman lazım. Bir cerrahı övmek için yani ne güzel ameliyat yapınız bilmem ne değil. Hayır bir düşün adam oraya gelinceye kadar neler yapıyor hangi eğitimlerden geçiyor hangi hassasiyette davranıyor ameliyatı bir izne şifasını gör. Tamam yine lalik ile ama en azından gayretli yönelerek daha bilinçli bir hamt yaparsa. E bu da Allahu Teala'nın kitabı değil mi? Rastgele bir kitap değil yani. O zaman orada niye gelmiş? Niye tekil kullanmış? Niye orada e, küçük küçük ifadelerde farklılıklar var? Bunları düşünmek zorundasın üstadlı çok açık. Hayat nimeti diye çok önemli. Hı -hı. hayat nimeti. Diye. Hı -hı. Aynı şey. Zaten. İşte yani hayat nimeti eşittir yaratılma. yaratılma. Tabii, tabii, tabii. Yani e, o anlamda hayat nimeti ifade ediyor. E, bunları Allah Allah. niye böyle üzerinde vurarak anlatıyorum? Yani işte kitaplarda testirlerde yazmadığı halde en büyük nimet yaratılma nimeti deyince bana biraz iddialı geldi. E, o yüzden şey yapıyorum. E, açıklıyorum burada. Evet, e, üç şeyden ötürü Tekrar edin bitireyim burayı. Hel sorusu sorulmuş. Arkasına Allah'ın yaratılmasından bahsediyor. Ve nimet tek olarak gelmiş. Bunları birleştirdiğimizde diğer nimetlerle beraber ama daha önde olarak yaratılmanın en büyük nimet olduğunun ifadesi vardı. İkinci açıklayacağım. Sonunda döndürülürsünüz ifadesi vardı. E nasıl da döndürülüyorsunuz? Yani bu gerçekleri anladınız mı? Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetlerine, yaratıcı olmasını ve sizden gökten ve yerden rızık verecek olduğunu ve ondan başka bunu yapabilecek bir ilah olmadığını anladın mı? Buna ki tevhid deniyor biliyorsunuz, tevhidin alanı içerisinde bu. E nasıl döndürülüyorsunuz? Evet. Yani Şimdi bakın burada nasıl dönersiniz değil. Burada meçhul gelmiş yani edilgen gelmiş fiil. Burada negatif sisteme dikkat çekiliyor. Yani bu kadar gerçeğe rağmen tırnak içerisinde Aklınızı kullanmayarak, şeytanın vesveselerine e, açık olarak nasıl döndürülüyorsunuz diye burada bir e, e, soru var. Hatta böyle bir şey nasıl müsaade ediyorsunuz gibi. Derdi? Evet nasıl böyle bir şey olabilir? Bak işte enne, fe ne evet, evet. Bak orada fe ile gelmiş. Yani nasıl olabilir böyle bir şey? Yani bunu bir insan kullansa ya nasıl olur böyle bir şey? Nasıl ki sen kandırıyorsun, evet. ediyorsun, nasıl e, şey yapıyorsun demek. Evet, evet. Şimdi. Şimdi. Allah. Şimdi dönmek Kur'an-ı Kerim'de üç tane fiille ifade ediyor. Benim denk geldiğim daha fazla olabilir de. Bir buradaki ifk kelimesi. İkincisi sarf, sat, ra ve fe harflerinden olan sarf Kıyımcılar kullanıyor, sarf ediyor, e, bozuyor, döndürüyor manasında. Yusufun olarak e, geçiyor. Pardon, Tusrefun olarak geçiyor bazı ayetlerde. 39:6 da varmış mesela. E, 10-32 de varmış. 39:6 da varmış. Da başkalarında da var. Bunun ayet numalarını söylüyorum. Ki, yani internetten dinleyip ya bunlara da bir bakayım diyen olabilir diye şey yapıyorum. Bunlar da var. Bir de tevelli var. Velle'ye. O farklı bir dönüm. Onu, onu söyleyeceğim. Zaten bu dördüncü ayette raciun kelimesi var. Tevelli fein tevellev diyor. Hani var ya fein tevellev fekul hasbi diyor. Yani sen anlatıyorsun, anlatıyorsun, anlatıyorsun. Karşındaki bu kim buna rağmen dönüyor yani. Arkasında dönüyor gidiyor. Bir de arada an var. Geri e, e, çevrilip dönmek evet. var böyle birkaç tane e, dönmek var fakat niye burada Rabbim ifk kelimesini şey yapmış ifk e, yani tüfekun derken gerçeklerin e, farklı algılanmasıyla e, bir dönüş var. Hani iftira deniyor ya Hazreti Ayşe'nin olayına ee, yani teferruatına girmek istemiyorum. Hazreti Ayşe bir iftir, annemize bir iftira atılıyor daha sonra Rabbim onu ayetleriyle temizliyor temiz ediyor. Ee, o hadiseye ifk deniliyor. Yani bir tane gerçek var ama içine yalan karıştırılarak hile karıştırılarak olduğundan farklı gözüküyor. Ve insanlar bu sayede de gerçekten dönmüş oluyorlar. İşte oradaki dönme bu manada. Şimdi artık şeye geçebiliriz. Gördük 4. ayete. Ve in yükezi buke fekad cuzzibet rusulun min qablik ve ila llahi turcaul umur. Eğer seni yalanlıyorlarsa gerçekten senden önceki peygamberleri de yalanlandı. Bütün işler Allah'a döndürülür. Şimdi bir iki tane ayet gördüm. Bu ayet sanki bu üç ile dört arasında bir aracı gibi. Ankebüt suresinde ayet 17. Bunu geçmiş yıllarda Ankebüt suresine biliyorsunuz şey yapmıştık, işlemişti. Siz Allahı bırakarak ancak putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Allahı bırakarak taptıklarınız. Taptıklarınızın size hiçbir rızık vermeye güçleri yetmez öyleyse rızkı Allah katında arayın ona kulluk edin ve ona şükredin siz yalnız ona döndürüleceksiniz bakın başka bir sure başka bir ayet fakat ortak kelimeler ne kadar var mesela bu ayette ifk geçiyor hani siz Allah'ı bırakarak ancak putlara tapıyorsunuz. Es e, sanen geçiyor orada. Es, tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz derken tahliqune ifkan. Şimdi burada eee tahliqune derken e, ilginç bir ifade var. Yaratmak halaka kelimesi kullanılıyor. Bekir Bey. Bilmiyorum. Bak, yaratma kelimesi Allah'tan başkasına isnat edilemez. Doğru. Ama Allahu Teala kullanıyor burada. Tahliku'na diyor. Yaratma Yaratmak ifadesini kullanıyor. Ama ifken. Yani siz ancak ifk dedik ya demin ifk yaratabilirsiniz. Yani Allah'ın yaptığı gibi şey değil de oluşturma meydana getirme anlamında yani uydurmak anlamında siz diyor ilk. Bakın burada gördüğünüz bir önceki ayete vur. Hani Allah'ın gayrısından bir halik mi var derken bak burada da siz Allah'ın dışında putlara tapıyorsunuz. Hani la ilahe illallah kısmı ve uyduruyorsunuz halik kelimesini kullanmış Rabbim ama ne? ifk? Yani bir yalan, bir iftira, gerçekten döndürecek şeyler uyduruyorsunuz. İnnel lezîne yahbudûne <gülüyor> min duunillâhi Allah'ın berisinden sizin taptıklarınız, döneldikleriniz bir önceki ayette ne diyordu? Gayrullah diyordu Allah'ın gayrısında. Yine ortak bir ifade. La yemlikûne lekum rızkan Size diyor ee, rızık vermeye güçleri yetmez. Niye diyordu bakın bir önceki ayette size gökten ve yerden rızık verecek Allah'tan başka bir halik mi var diyordu. Bakın yine ortak bir ifade fe'budu ve şkuru ona ibadet edin, kulluk edin ve <gülüyor> şkuru bakın şükredin. Şükür niye yapılır? Nimete ve işte e, son kelime lehü eşkuru pardon ve turce turceuun siz ona döndürüleceksiniz. Bakın bu dördüncü ayette de son kısmında ne diyor ve ilellahi turcaul umur. Bütün işler Allah'a döndürülür. Peki burada neden burada bütün işler Allah'a döndürülür demiş de bu Ankebut 17'de e, ve ileyhi turceuun demiş? Birisinde siz Allah'a döndürüleceksiniz diyor. Birisinde bütün işler Allah'a döndürülür diyor. Burada herkese hitap ettiği için bütün insanlara, inananlara, inanmayanlara ama bak bütün işler Allah'a döndürülür. Öbür tarafta sizler Allah'a döndürüleceksiniz diyor. Evet bakın burada ne var? Umur var. işler. İşlerin döndürülmesinde Hani hatırlıyor musunuz ilk ayeti işlerken bir şey demiştik, melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı elçiler yapan Resuller derken şunu açıklamıştık: Allahu Teala bir hizati kendi de her şeye şahittir, e, hakimdir, amildir. Fakat kurduğu sistem gereği meleklerini de elçiler olarak kullanır. Hatta bu şey suresinde, Kadir suresinde küllü şey şey bütün işler için diyor indikçe inerler kimler melekler ve ruh işte bu bütün işler derken burada bütün işler bakın ne diyor umur umur emirin çoğulu emir iş demek umur da onun çoğulu derken işte meleklerin de olduğu bir sistemle beraber bütün işler Allah'a döndürülür. Yani burada Rabbim sisteme ve özellikle meleklere de burada bir ne yapıyor, kast yapıyor, işaret e, ediyor. Eğer seni yalanlıyorlarsa, bakın en bir önceki ayet tüfekun kelimesi döndürülüyorsunuzla geldi. Biz Kur'an'da biliyoruz ki işte yalan ve iftira manasına da geliyor kelime. İşte başka bir yalan ifade eden kelimeyle devam ediyor. Görüyor musunuz? Rabbim nasıl böyle kelimelerin manalarıyla, incelikleriyle oynaya, oynaya yani tabiri caizse işleye işleye götü, gidiyor Kur'an ayetlere. Ve in. İn şayet demek. Şart edatıdır. Yüke bu ke. Eğer seni yalanlıyorlarsa, bak orada kezamir var, birleşik zamir olarak gelmiş orada, seni yalanlıyorlarsa, sonra da fe diye devam etmiş, fe burada ne manaya geliyor? Ki ki öyle, yani öyle oldu, şöyle oldu ki, fekat kezzebet. E, ''Kat kesebet'' e, Arapça bilenlere şimdi biraz e, ifade edeceğim burada. E, fiil, e, mazi fiilden önce ''Kat'' kelimesi gelince Türkçede bir mışlı hikaye var ya mişli <gülüyor> hikaye diyorlar. Mişli zaman, mişli geçmiş zaman o oluyor. Yani ''Küzlibet'' yalanlamışlardı. İşte bu ''F'' de ki hani hatırla gerçekten de öyle olmuştu manasına geliyor küzzibette meçhul bir ifade yani edilgen bir ifade kezzebe değil de küzzibe yalanlandı kim yalanlandı Resulün, peygamberler. Peygamberler. peygamberler ya da resuller e, yalanlandı burada yine Arapça bilenler için söylüyorum niçin ötreli geldi Ötre, yani merfu geldi meçhul bir cümle olduğunu ifade olduğuna Ay, göre naib bir fail dediğimiz şey. Ee, peki neden nekra geldi? Yani er, er rusulü değil de rusulün geldi. Nekre e, şey derdi, belirsizlik ifade eder. Yani belirli rusuller, e, resuller değil de herhangi bir rusul. Yani şunu diyor hepsi nice o kadar çok ki yalanlanan yani o bir takım resullerin hepsi de aklınıza gelen bütün resullerin hepsi de yalanlandı yani bu adet gibi oldu. Ne min ablike yani sen yalanlandın resulüm tamam üzücü bir olay ama zaten hep, bu işler hep böyle gidiyor yani şeyinden beri öyle şey oldu ilmiye müennes kelimesi. Küzileri küzileri. Rusulün küllü bayrağı al kedin diyor ama al çekmiş. Eee melekleri de kastediyor olabilir. Mi? Olabilir. Yani e, peygamberlerin çoğul gelmesi orada şeye e, gelmiş. Bunu hatırlıyorsanız geçen hoca söylemişti nedenini. Yani çoğul gelmesinin ve bunun müennes gelme müennes diye orada onu götürmüş. Yasin suresinde var, 30. ayette kendilerine kendilerine bir peygamber gelmiş olmasın ki onunla alay etmiş olmasınlar diyor. bin rusulün öyle kanubihi yestehziyun. Bırakın yalanlamayı arkadaşlar. Üstelik onlarla bir de alay edilmiş. Yani bunun hep sürekli bir şey olduğunu, insanların adeti olduğunu söylüyor. Yani burada ne var biliyor musunuz? Peygamber Efendimiz'e bir teskin var. Şimdi bakın olayın gerçekliğine, ciddiyetine baksanıza arkadaşlar. Şimdi ee, Allah'ın Resulü, Peygamber Efendimiz sallahu ve sellemin, İdrak düzeyinin bizden ne kadar farklı olduğunu düşünün. E, gereken mevrut kapasitesiyle, seviyesiyle bir de Allah'ın ona özel olarak yükledikleriyle. Bir de Kur'an'ın özel birebir muhatabı. Şimdi bu ayetleri biz biz bile anlayınca ne kadar tesirinde kalıyoruz. Bir de Allah'ın Resulü e, bu gerçekleri anlıyor ve Şimdi üzülüyor yani böyle bir Allah biz yaratıldık yaratan Allah rızkı veren Allah ya döndürülüyorlar işte insanları var gücüyle hem emir gereğince hem bildiği doğruları anlatmaya çalışıyor ve yalanlıyor. Ya nasıl olabilir böyle bir şey ben mutlak gerçekleri söylüyorum ya onlar beni yalanlıyor haleti ruhiyesini düşünebiliyor musunuz? Hepsi var bunun yani yani de var. biz bile çevremizdeki bazı insanları yapmaya çalışıyoruz, yapmıyor, üzülüyoruz ediyoruz ki yine de Müslüman var yani. Hani Müslümanlıklarında biraz daha iyi olsunlar manasında ve ateşe gideceklerini biliyor. İşte ayetin sonunda e, ne olacağını söylüyor Rabbim. Peygamber Efendimiz de Allahu Teala burada teskin ediyor. Ya Resulüm tamam seni yalanlıyorlar ama yani bir tek seni değil. Bütün, Bütün peygamberler de böyle oldu. Yani insanlar böyle İnşirah suresinde de buna, buna, bu şekilde. İnşirah suresinde özellikle neresi? Tamam. Hı -hı. yani daralıyor, sıkılıyor. Ya çok var, bununla ilgili var. Mesela bu şeylere de geçiyor, ilerlerde de geçiyor. Yani onu bir şey yapan var. Bak ne diyor? O halde nefsini onlar için hasretle tüketme diyor. Başka ayette sen neredeyse kendini helak edeceksin diyor. allah Teala isteseydi bütün insanları hidayete kavuştururdu. Ama yani işte Rabbim kendinden önceki şeylere misaller vererek de bir anlamda onu teskin ediyor. Ve ilallahi Allah'adır turceül umur. Aslında bu cümle şöyle olması lazım. Turceül umur ilallah denmesi lazım da. Yani tertibi değişik bunun. Neydi Arapçada bir kaide vardı. Eğer bir şey öne alınıyorsa orada vurgu vardı. Bak ilallah. Hani o sizi yaratan, gökten rızık veren Allah var ya ona ona ona ne ona İşlerin dönüşü. Şimdi burada işlerde kasıt bütün deliller galiba insan hakkında günah sebebi oyumu hepsi beraber çıkar. Şimdi değil mi? Tabii. Yani itiraz olmasın diye kafasına vuracaklar. bunu Şimdi Rabbim her şeyi biliyor. Her şeyi görüyor. Her şeye şahit. Ama ahirette kimse itiraz etmesin diye. Şahit olsun diye öyle bir sistem kurmuş ki işte bu rusullerin şeyi bakın rusuller deyince ne var biliyor musunuz? Sağımızda ve solumuzda iki tane melek yok mu bizim? Buna biliyorsunuz reddetmek imanı tehlike. iman gider Allah korusun. Çünkü ayetlerle şahit. Kiramen katibin deniyor. Namazlarda hani görür gibi. Görür gibi. Görür gibi. Görür gibi. Görür gibi. Selam veriyoruz ya yani öyle olması gereken bu bizim imanımız yani önce onlara selam vereceğiz orada melek olduğunu bile nasıl ki eve girdiğimizde selam veriyoruz ya ama arkadaşlar gerçekten hissedin yani gerçekten yönelerek yani o meleklere hissedin bu imandır bakın çünkü bakın e, ikinci sırada geliyor e, Allah'a iman ikinci sırada ne var Me meleklere melekler. iman. Bak Resul'e kitaba değil ikinci sırada görmediğimiz bir aleme iman istiyor Rabbim. Gayet iman. İşte bu sağda solda olduğuna gerçekten yakinen iman edersen hareketlerine dikkat edersen. Ya aslında ona da gerek yok. Yani Allah'ın sana şahit olduğunu bilmem bunların çok üstünde. Ama Allah'ın kurduğu sistem gereği Resullerle de onlar da Resul biliyorsun meleklere de Resul ifadesi kullanılıyor. Onlar vasıtasıyla ya da senin yaptığın bütün işlerin kayıt altına alındığını bilirsen işte ve illallahe turcevulun rücu edecek onlar bütün emirler kısmına çok dikkat edersin. Yani sistem gereği karşına çıkacak onlar. Hatta hatta. Bakara 284'te geçen kısmıyla tefek düşündüklerin içinden geçtikleri kalbinden nefsinden geçenlerle beraber hesaba çekilmeyi de hesaba katarsak Allah'ın örttükleri hariç bak artık Allah'ın üzerinde örttükleri ilgili geçen bir hadis okuduk hadis dersinde riyad geçiyor kişi diyor günah işler diyor fakat diyor eee Allah'ı başkalarına anlattığı için o günahı yani şeyini söylüyorum açıklamasını söylüyorum başkalarına anlattığı için Allah orada üzerini örtemez diyor. Çünkü şahit tuttu. Bakın günah hepimiz işliyoruz herkes yapıyor büyüklü küçüklü fakat bunu birisini anlattığın zaman şahit tutuyorsun onu Allahu Teala bunu istemiyor. İstese yani şunu allah Teala her şeye kadir bakın Allah'ın gafur, gaffar ve gafir esmi var. Bak üç, üç tane esmi. Bunlardan birisi allah Alem gafir bir şeyi meleklerden bile örtmesiymiş. Şimdi melekler izliyor ya ama onun kulu değil mi onun ebrine tabe? Sili veriyor kayda. Yani meleklerden bile gizliyor. Ama insan var. Yani istese onlardan da gizler. Ama sistem gereği sadece kendisine yönelip de onunla bir paylaşımda bulunmasını istiyor. Yani hatada, da her şey Rabbim sensin. Hani affeder sana cürmüm ile geldim var ya. Kudüs Hazretlerinin bir şeyi var, ilahisi var. Cürmüm ile geldim sana. Yani bir şeyimle değil. Cürmüm ile geldim sana. E, bu şekilde yaklaşmakta olaya farkı var. E, buna rağmen e, işlerin, Allah'a döndürüleceğini bilirse bir insan ona göre yaşar. Bakın sıralamayla geliyoruz şimdi önceki ayette. Halik olarak Allah'ı bildik. Yaratılmanın en büyük şükür olduğunu bildik. Ve ondan gayrısı olmadığını da Allah'ın ikazıyla ve düşünerek bildik. Ondan sonra rızık verenin de Allah olduğunu bildik. La ilahe illallah dedik ve bu biraz sonraki 5. 6. ayette geçen şeytan şeylerinde uymayarak döndürülmedik ve en büyük en önemli olarak da işte ilallah Allah'a bizi yaratan ve ileride karşılaşacağımız Allah'a da bütün işlerini döndürüleceğini bilinciyle yaşarsan inanılmaz bir seviyede idrak yüzeyinde bir yaşantı olur. Bakın şöyle de değil. umur ile Allah değil. Yani işlerin döndürülmesine değil. Allah'a, Allah'a bak kime dönüyor işler? Allah'a var. İşte bunlar yani direkt ayeti geçebilirdik ama Kur'an'daki Arapça'ların ifadeleriyle de bu şekilde yaptığımızda manalar çok vurucu ve değişken oluyor. Biraz bazılarına teferruat gibi gelebilir ama bizim amacımız Allah'ın, alemlerin Rabbi olan Allah'ın indirdiği Kur'an'ı indirdiği şekliyle düşünüp analiz etmek, tahlil etmek, düşünmek olduğu için bunların şeyi var, önemi var. Daha böyle birçok ayet getirdim arkadaşlar buraya bu tüfekunla ilgili falan ama biraz fazla tefekkür şey teferruat olmasın diye geçmiyorum geçsem mi bilmiyorum ama bunlara değinsem mi ne yapalım arkadaşlar hadi geç geçelim tamam öyle bir talep olmadı isteyen olursa burada değişik teknik izahlar var. Ya İohannes. İnne vaadallahi hakku. Fe la taghurrannekum el hayatü dunya ve la yahurrannekum billahil gurur. Ya iyyuha nnas, ey insanlar bak yine insanlara hitap. İnne şüphesiz vaadallahi Allah'ın vaadi hakkun, Haktır. Fela. Öyleyse dikkat et. Teğurrennekum. Sakın ha seni gurura sürüklemesin. Ya da aldatmasın. Ne aldatmasın? El hayatü dünya. Dünya hayatı. dünya hayatı. Sakın seni o fiili yapmaya sürüklemesin ve devam ediyor. Vel la yagurran yine aynı ifade. Billahi Allah ile Allah ile seni kandırmasın. Ne kandırmasın? El gurur. Gurur seni Allah'la kandırmasın. kandırmasın. Bunları bir izaha çalışalım arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ey insanlar! Çok ilginç ya şey de değil burada. E, müminlere de hitap etmiyor. Bakın genel bir ifade var. Çünkü bütün bütün Evet. Allah'ın vaadi haktır. Allah'ın vaadi ne? Yapacaklar yok. Yapacaklar. O ne? Yani Allah'ın vaadi yani yapacaklar. Cennet yapacağım, cennet yapacağım. Cennet yapacağım. Cennet yapacağım. Cennet yapacağım. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. <Gülüyor> Bu ne biliyor musunuz? Bu davet <gülüyor> konuştuk. Ee, i̇şte bu neye gidiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Eles meclisine gidiyor, galibelâya gidiyor. Bütün insanları orada hatırlatıyor. Allah'ın vaadi haktır diyor. Şimdi bak, ya evinizde âme nu dese, mümin kitap okuyacak, Kur'an okuyacak. Orada e, geri dönüşteki o hesap günü cennet cehennem bunları bilecek ama hitap insanlığa, Şu an düşünsene Afrika'dakilere, şuradakilere, buradakilere, Antarktika'dakilere düşünsenize onlara hitap. Allah'ın vaadi haktır derken demek ki geçmişte Allah bir vaat vermiş. Ben sizi yarattım. Bak bela olayını düşünün. O secde olayını. Hani ben sizin Rabbiniz değil miyim derken oradaki olayları düşünün. Bela İnsanlar tabii ki bilakis olur mu başka şey? Tabii ki sen bizim Rabbimiz dediğinde orada kaldılar mı? O kutsal şeyde, kutsi alemde kaldılar mı? Kalmadılar. Süm <gülüyor> ne diyor? Sümm nahu esfele safilin. Onları aşağıların aşağısına indirdik, değil mi? İndirirken Allahu Teala elbette ki şunu şey yaptı. Burada dediniz. Fakat size başka şeyler de yüklenecek. Nefis ve ceset gibi. Siz bunlarla da yeryüzünde beni, bana kulluk edeceksiniz. Bunu ispat edeceksiniz. Ve e, misak aldık diye hatırlıyorsunuz başka ayetler de var. Ahit aldık, misak aldık diye de ifadeler var biliyorsunuz değil mi orada. Onunla beraber tamam. Şimdi bunun e, farkında olanlar Allah'ın vaadenin daha hak olduğunu derinlerinde bilirler. Yani bu sistem gelip geçecek. Evet. Bir imtihan için bu neyi yaptık neyi yapmadık aynı Tebarike suresinde geçtiği gibi biz ölümü ve hayatı kimin daha ahsen daha güzel amel işleyeceğini imtihan için evet. yarattık diyor ya işte bunun sonucu olarak da bir Allah'ın vaadi var kıyamet evet. kopacak sura evet. üfürülecek yeniden diriliş olacak ve bunun hesabı olacak evet. işte evet, evet. bunu bilinçaltı değil alt bilincinde bütün insanlık bildiği için onlara bir hitap var. Ya biz hatırlamıyoruz. Niye hatırlamıyoruz? E, alt bilinç düzeyinde. Dün gördüğümüz rüyayı hatırlamıyoruz biz. Yani bilinçaltının düzeyindekini daha hatırlayabiliyoruz. Alt bilinci nereden hatırlayacağız? Ama e, bizim avantajımız ne biliyor musunuz? Kur'an. Şimdi bakın bu Kur'an ne biliyor musunuz? Başka bir şeyle yapayım. E, üniversite imtihanını düşünün. Herkes önünde soru kağıdı ve yapıyor. Orada kitap açmak, ders kitabı ya da notlara bakmaya izin verilir mi? Verilmez. Verilmez. İmtihan olmaz o zaman. İşte biz unutuyoruz ki o galibedalda olanları. Bakalım dünyadaki şartlarımızla biz Allah'a ne kadar güzel kulluk edebileceğiz. Eğer o hatırlatılsa bize o. hatırlasa herkes aleni olarak hatırlatılırsa o zaman herkes secdeden kalkmaz ki zaten. E o zaman imtihanın sırrı ortaya çıkmaz. Ama yine de Allahu Teala işte Müslüman'a işte Kur'an'a geleceğim. Kur'an'la o olayı hatırlatıyor. Bak hatırlatmak zorunda değildim. Sana verilenlerle, sana verilen hidayet değerleriyle sen bulmak durumundaydın. Ama ben yine sana rahmet ettim. Bak din gönderdim, peygamber gönderdim, kitap gönderdim. Bak kitapta da sana o aslında ona uygun hareket etmen gereken galü bela gibi olayları da bak orada sana gösterdim. Bu Müslümana iman edene kopyadır. Rahmettir yani. İşte Kur'an niye şifa ve rahmet? Ama yüzünden okuduğumuzda bunu biz anlayamıyoruz. O da sevap. Allah'ın kitabını güzelce okuyacağız. Makamıyla okuyacağız. Tecvidiyle okuyacağız. Ama içlerine de girip de Allah Allah ya böyle olaylar mı yaşanmış? E ben hatırlamıyorum. Ama bak Allah yine bana hatırlatmış. He, demek ki bu dünya Allah Allah. Ben bu dünyayı hak biliyordum ama demek daha benden benim bir yaşantım varmış ya. Bu benim ilk yaşantım değil. E burası imtihan. Demek ki bundan sonraki yaşantıdaki çok uzun yaşantıdaki benim konumumu benim bu dünyada yaptıklarım belirleyici. İşte, o zaman ben dikkatli olayım ya der. İşte Allahu hakkum derken de Allah'ın Allah vaadi Allah haktır Allah. derken de sadece inananlara değil bütün insanlığa hitabının işte Allah'u Allahualem sırrı bu. Fela şimdi burada fela ya bu hak olduğunu anladınız mı? Aman dikkat. Nasıl olur böyle bir şey? Aynı üçüncü ayetin sonundaki gibi ya nasıl olur böyle bir şey nasıl döndürülüyoruz da F gibi F harfi gibi burada da F harfi gelmiş. Fela tavurrennekum sakın ha sizi aldatmasın. Ne kadar vaktimiz var? Eyvah 5 mi? 6 dakika. Tamam bu gurur kelimesini şey yapacaktım da herhalde haftaya da kalacak biraz. Ee, burada gurura sürüklendirmesin. Arkadaşlar bu bütün mehallere baktım aldatmasın sizi kandırmasın gibi bir şey var. Önce genel anlamıyla söyleyeyim sonra teferruatına inerim. Sakın sizi aldatmasın aldatmayacak olan aldat al, pardon aldatma tehlikesi olan ne? Gurur, gurur. Yani doğru da hani ayete göre fail ne o cümlenin bir bakın şeyi Arapça bilenler. Bu fiil cümlesi. Fiil cümlesinin orada fiili ve mefullü gelmiş. Faili sonra gelmiş. El evet. El hayatü dünya. Dünya hayatı. Fail o. Yani kandıracak olan fiili işleyecek olan dünya hayatı. Yani aslında burada arkadaşlar şeytan falan yok burada. Var mı şeytan cümlede? Yok. yok. yok. İlginç gelmedi mi? Şeytan sonradan gittik. Nefis giriyor orada. Yani Dünya burada var. Ee, ee, ee, ee, ee, şeytan var. Şöyle direkt olarak değil dolayıcı olarak devam edelim. Bu birinci kısmı bakın. Rabbim bakın haşa bir şeyi iki kez kullanmaz. Bak aynı alette ee, tevuran nekum vele yevuran nekum derken bir tek TVY farklı ama o fa'il farklı olduğu için orada aynı fiil iki kez kullanmış demek ki iki farklı mekanizma var. Birinci mekanizma dünya hayatının kandırması aldatması diyelim ona ikincisi ise vela yevuran nekum billahi El garur. İkincisinde de garur aldatıyor. nefis işte. Ama gurur ve kibirin de şeytandan olduğu söyleniyor ya hocam. O işte üçüncü aşama. Ha bu böyleyse, ha bu böyleyse ha da bu böyledir. Ama ben şimdi ayete göre gidiyorum. Evet, şeytanın özellikleri orada. ben ona göre e, gidiyorum. Yani biz Arapça bilmiyor muyuz? Hı -hı. Siz dört yıldır Arapça şey yapmıyor musunuz? E, Arapçayı niye öğreniyorsunuz? Kur'an açın. Ama uzak duruyorsunuz bak. Her, bilmeyen gibi böyle şeye naşacaksın bak diğer arkadaşlar gibi böyle kelime kelime kelime aa burada fail ne mehul ne niye bunu kullanmıştık. Ben bunu kafama göre çıkarmıyorum ben bunu burada e, sıralamaya göre kullanıyorum. Fail birinci de hayat et dünya ikincisi de garur denilen kelime peki garur ne demek birincisi gururluk sağlayıcı, gururluk verici, kibirlik sağlayıcı, aldatma sağlayıcı işler diye yorumlamışlar bunu tefsirciler. İkincisi de e, ismi fail denilen o fiili işleyen mekanizmanın çoğulu demişler. Yani birisi ismi fail demiş buna el-garur'a. Birisi de gurura sürükleyici, mağruriyete sürükleyici, aldatmaya sürükleyici işler olarak yorumlamışlar. Fakat ben o e, şeytana yönelik açıklamayı daha doğru buluyorum. Çünkü zaten diğerleri birinci kısmında açıklanmış. Hayat et dünya diyor ya zaten. Yani evet, dünya hayatının cazibesi gereği olan şeyler seni bir kere şeye sürüklüyor. Biz bunu önceki derslerde hatırlıyor musunuz? Ne demiştik? Yer çekimi demiştik. Bakın şuraya bir baksanıza dünya çekiyor ya. Yani bilgisayarı çekiyor, bunu çekiyor, şapkayı çekiyor arabayı çekiyor binayı çekiyor, dalı çekiyor. Her şeyi aşağı doğru çekiyor. Bu Rabbimin imtihan sistemi gereği olarak cazip olan mekanizmalar var. Bir kere biz neden yaratıldık arkadaşlar? Toprak, topraktan, topraktan yaratıldık. Arzdan yaratıyor. Yani arzi bir malzemeleri. Dolayısıyla arz çekiyor. çekiyor. Niçin hani üst alemlerden farkı ne burada? Dünya çekiyor. Ya bakın bir süre gitmiyorsunuz da memleketinizi özlüyorsunuz değil mi? Evet. Toprak diyor. Askerde toprak diyor. Gözünü seviyoruz, öpüyorsunuz, ne yapıyorsunuz. Neden? Toprağı bir malzemenin ortak yanı var. Bu bile çekiyor. Artı üstüne üstlük cazip alanları var. Yani süslenilmiş, ziynetleniyor, ziynetlendirilmiş bir ortamda yaşıyoruz. Bu nefsin hoşuna gidiyor. Cesetin hoşuna gidiyor. Zaten sistemin bir çekiciliği, kandırıcılığı var. Yani çekiciliği derken süslemesi var. Niye züyü nedeniymiş biliyor musunuz? Kadın yeterince güzel değil. Kendini süsleyerek, ma ma makyaj yaparak ziynetleniyor. <gülüyor> Kendini ne yapıyor? Cazip hale getiriyor. Beğenilme unsurlarını üzerinde suni olarak makyajla topluyor. Dünya hayatına da diğer ayetlerde züyine derken, zinetlendirildi süslendi derken bu var. Ya kendinde aslında o kadar da yok. Yani fıtrati olarak bir şeyler var ama e, süslendirildi var. Koca karı diye tasvihlendiriliyor. <gülüyor> i̇şte reklamlarda geçen var da eşimi çok rahatsız etti. Ya niye böyle uzun uzun takma kirpikleri takmış diyor, rahatsız edici diyor. Yani belirli bir koca karılığa gelmiş Allah'ın e, endam unsurları e, cemal unsurları azalmış onu suni olarak yapıyor süslendiriyor kendini kandırıyor yani aslında ha, psikolojik altyapı var ona girmeyeceğim de işte dünya da böyle şimdi <gülüyor> girdim çıkamıyorum kelimeye işte hayat et dünya derken de bu var. Hayat et dünya, hayat dünya evet. derken de bakın orada Arapça bilenler için söylüyorum isim tamlaması şeklinde gelmemiş. Dünyanın hayatı şeklinde değil sıfat olarak gelmiş sıfat tamlaması olarak gelmiş. Aynen. Yani dünya hayatın Aynen. sıfatı. Dünya ne demek aynı zamanda biliyor musunuz? En aşağı en yakın demek. Edna zıttı evet. bunun ala. Güneyi üstü yani. ha, ha. hani bunu e, tebareke suresinde açıklamıştık. Biz e, en yağın en yakın göğü semalarla donattık derken semaet dünya diyor bir mesabiha. Hatırlıyor musunuz ayeti? Orada bak dünya seması da yıldızlarla Allah donatamaz. Dünya semasında yıldız var mı atmosferde? Yok. Demek ki orada semaet dünya derken dünya seması değil en yakın sema yani uzay en yakın sema oluyor. Yani birinci sema oluyor. Birinci kat sema oluyor. Oradan sıfat olarak gelmişti. Burada da dünya hayatı derken hem bu dünya hayatı kastediliyor. Hem de bu şey dünya var. hayatının en aşağı en değersiz olduğunu şey yapıyor. Yani burada bir teyakuz var. Uyandırma var. Yani Rabbim diyor ki ya bu aşağılık dünya. Nasıl siz buna kanabiliyorsunuz? Yukarıyla şey yaparken yani işte... Hem bu bağlama cümlesi olsun. Siz benim en büyük nimetim olan yaratma şeyini görmediniz mi? Rızık verici olarak beni algılamadınız mı? Bunun sonucunda la ilahe illallah demediniz Demek mi? mi? E nasıl buna rağmen döndürülüyorsunuz? Nasıl olabilir böyle bir şey? Buraya geleceğim. Hani arada bütün peygambere orada bir şey var ee, ne demiştik ona ee, rahatlatma var onu teskin var sonra diyor ki ey insanlar siz bir gün bütün işlerin Allah'a döndürüleceğine ve vaat olan Allah'ı bilmiyor musunuz? Ya dünya hayatı da işte süslü falan süslendirmiş böyle saçma sapan değersiz bir şey ya yani siz nasıl buna aldanıyorsunuz? Bu birinci mekanizma işte diğer ikinci mekanizmayla sure yetmedi o da bayağı uzun sürecek. E, haftaya devam edeceğiz inşallah. Allahu Teala bizi bu hakikatlerden ayırmasın. Evet, Allahu u Teala ayırmıyor bizi sürekli hatırlatıyor ama biz kendi irademizle bilincimizle bu gerçekleri biraz evet. evvel söylediğim gerçekleri unutmayarak zikir üst kuru diyor ya hatırlayın diyerek sürekli aklımızda tutarak Allah'ı da zikir boyutunda ona yönelerek yaşayarak bu gerçeklerin yaşanacağı günde en güzel şekilde muamele gören Allah'ın rahmetiyle kullarından eylesin inşallah. Amin. Sadakallahül azim. azim. En bizildi. De. Demek ki dünya Dünya hocam? Öyle görünüyor.